Allahu Allah, min Shaitan ar-Rajim, sami lihi Rahman, Rahim. Alhamdulillah, rabbi ve salatu as-salam alla sadri ve yaserli amri, vahbülüktet mi lisani yakabu kavli. Rabbikat ha teyteni, min el-mülk ve demteni min Rabbi zilini ilmen ve fethmen ve me el-hakni bil-salihi. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsafet, ikramı dünyada ve mutfağda cümlemizin üzerine olsun. Amin. Burada toplandığımız gibi, yarın rüzum Mahşer'de sevgili peygamberimizle de böyle konuşmayı sizlere de bizlere de nasip eylesin. Amin. Allah katındaki yerini merak eden, Allah onu Nerede kullanıyor? Ona baksın demiş. Bir hak dostum. Nasıl öyle <gülüyor> Allah katındaki Yerinizi, değerinizi Merak ediyor musunuz? Ediyor muyuz? Ediyoruz hocam. Allah seni nerelerde Kullanıyor? Değil mi Ahmed abi? Allah seni razı olacağı işlerle mi meşgul ediyor? Efendim Allah sevdiği kullarına davette mi kullanıyor? Bir ihtiyacını mı gidertiyor? İnsanlara ve Allah'ın yarattığı kullarına faydalı bir mümin mi ediyor seni? Yoksa efendim, nefsinin esiri olmuş? efendim Onun peşine düşmüş? Yolarını takmış? Peşinde mi koşuyor? Buna bak. Ya da zihnini ve gönlünü gün içinde en çok meşgul eden ne? Bak bakalım buna. O zaman karneni almış olacaksın. O zaman fotoğrafına efendim vesikalık mı boy fotoğrafı mı olduğunu göreceksin. Ne kadar yakışıklı çıkmış resmin. Orada kendi kendini izlemiş olacaksın. Kıymetli kardeşlerim, elhamdülillah Rabbimize binlerce hamd olsun ki bir seri mümin eylemiş bu kadar insan içerisinde. Müslümanlar içerisinde sadece kendi Müslümanlığıyla, Müslümanlığı ile de yetinmeyip Müslümanlığı yaşamak isteyenlerin elinden tutacak hizmetlerle bizlere nimetlendirmiş ki bu da ayrıca bir nimet elhamdülillah. Dedelerimiz bu konuda güzel örneklikler sergilemişler. Hepsinin efendim böyle tarih sahnesinde dünyanın birçok yerinde efendim hala hatıralarımız var biliyor musunuz? Geçen gün Diyanet İşleri Başkanlığımızın Orta Asya'da ya da Kuzey Kafkasya'da bir açılışa gitmişler. Kutuplara yakın bir bölgede efendim Müslüman olduklarını söyleyen ama Müslümanlıkla ilgili de neredeyse yok denecek kadar bilgiye sahip. Yani adı Müslüman. Ondan öte bir şey yok. Ama dedelerimiz öyle güzel miras bırakmışlar ki namazları bile birkaç melek ismi, birkaç efendim böyle e, peygamber ismi sonunda da namaz adına yaptıkları bu ibadet oradaki efendim hala tebliğ ulaşmamış ve kendi güzelliklerini de yitirmiş olan kardeşlerimiz en son da o, ibadetlerinin selamı yerine Abdülhamid Han hazretlerine bağlılıklarını ifade eden bir cümle se ile selam veriyorlar. Efendim Afrika'nın bilmem neresinde hala e, dedelerimize adına hutfe okuyanların olduğunu İHA oraya yardım götüren ekibinden arkadaşlardan öğreniyoruz. Biliyor musunuz? Osmanlı 110 ülkeye efendim şu anda 220 ülke içinde dünya üzerindeki 110 ülkeye hizmet götürmüş oralarda irtibat kurmuş bilmiyorum şu anda Türkiye'nin kaç ülkede elçiliği var biz hala dedelerimizin efendim bıraktığı mirasta şöyle gidip gelme şeyini bile yeni yeni işte. Yani bazı yardım kuruluşlarımızda, bazı özel teşebbüslerle efendim e, aramaya çalışıyoruz ki ne büyük bir miras miras bırakmışlar. İlim olarak öyle. Şu anda dedelerimizin bize bıraktığı mirasa biz kullanamıyoruz. Geçen gün geçen dediğim Haçtayken efendim Medine-i Münevvere'de ziyaret ettiğimiz bir hadis profesörü biraz muhabbet ettik. Ohoho. <gülüyor> <gülüyor> bu işin kaynağı diyor sizde işte Süleymaniye kütüphanesi efendim işte köprülü kütüphanesi efendim işte şu kütüphane filan baktım baya malumat sahibi siz diyor oradaki eserleri şöyle gün yüzüne çıkarsanız istifade etseniz sizi böyle zıplatacak şeyler var ama maalesef o konularda hala eksiklerimiz var inşallah bizler kıymetli kardeşlerim ya kendimizi Bizden geçti diyenler için de evladımızı güzel yetiştirmenin yollarını arayacağız. Hani Hazreti Ali Efendimiz diyor ya, siz evladınızı kendi döneminize göre değil, kendilerinin yetişecekleri döneme göre yetiştirmeye çalışın. Yani şu anda iletişim teknolojisinin nimetleri sebebiyle bilgi alışverişi, bilgi ulaşmak çok kolaylaştı. Yani Önceden efendim 10 yılda, 20 yılda elde edilebilen işte o gayretler neticesinde bilgi müktesebatına, şimdi birkaç günde elde edebiliyorsunuz. Sadece size düşen o bilgileri efendim okuyup anklamaya çalışıp değerlendirip efendim güncelleyip e, faydalanabilmek. Şu bugünkü en büyük sıkıntımız bir de ona zaman ayırabilmek. Yani o bilgilerden faydalanabilmek için elhamdülillah. Bu kaynaklardan istifade edebilecek yeni yeni böyle güzelliklere şahit oluyoruz. Şimdi bizim yapmamız gereken işte İmam Şafii Hazretlerinin hayatını okuyoruz. Bunlardan ders alarak günümüzün İmam-ı Şafiilerini nasıl yetiştirebiliriz? Günümüzün imam azamlarını, imam maliklerini nasıl yetiştirebiliriz? Bununla ilgili dertlenmeli... Çocuklarımızı da buna göre yetiştirmeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi, maalesef milli eğitim okullarında, tabi e, güzel okullar olabilir, yani kaliteli e, okullar ama genelde baktığımızda, hatta bazıları eleştirirken milli öğütüm diye eleştirenler var. Niye? Çünkü Türkiye şartlarında 6-7 sene, sene okuyorsun. Bir, yabancı dili öğrenemiyoruz. Açıta, işte gördük ile kardeşlerimiz de var burada. Efendim, ee, birçok Arap ülkesindeki, İslam ülkesinden gelenler çatır çatır, efendim, İngilizce konuşuyor. Çatır çatır Arapça konuşuyor. Efendim, şu dili konuşuyor. ve bize soruyorlar, İngilizce yok, Arapça yok. Yani bir Türkçemiz var, o da Tarzanca. Biliyor musunuz muhterem kardeşlerim? Şu anda en iyi konuşanımız 300-400 kelimeyle, 500 kelimeyle konuşuyor. Erkekler biraz daha hanımlara göre kelime hazinesi daha çok fazlaymış ama hani o da çok böyle edebi şeyler değil. Kullandıkları alet edevatla ilgili ekstraları var hanımlara göre. Bir de futboldan kaynaklanan spordan gelen ekstra kelimeleri var. Biraz da sokak ağzından kaynaklanan birkaç argo küfür ve benzeri Kelimeleri dedim sadece erkeklerinde hanımlardan çok bir farkı yok. O dünyanın en büyük hatiplerinden birisi. Hangisiyle hatırlayacaksınız? Şera muydu? Neyse. Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'e oraya gelmedik daha. Doğru. Bu tane kardeşlerim 3000 kelimeyle konuşuyormuş uza. 3 bin kelimeyle. Bizim en iyi konuşanımız, yazanımız 300, 400, 500 kelimeyle. Peki hocam, iyi güzel. Ee, az önce kardeşimiz dedi en iyi hatip en güzel hadîp Peygamber Efendimiz dedi. <gülüyor> Doğrudur. Peki Peygamber Efendimiz kaç bin kelimeyle konuşmuş Engin Bey? Peygamberimiz kaç bin kelimeyle konuşmuş Bu yan var mı? Hadi bir yorum yapın bakalım şöyle bir 6666 Kur'an'a yola çıkarak ama Kur'an ayetleri 6666 değil biliyorsunuz değil mi? Söylemedik hayvanla. <gülüyor> Kur'an ayetleri ile ilgili söylenen 6666 ifadesi nereden çıktı kim uydurdu bilmiyorum kaynağı yok. Kur'an'da 6666 ayet yok 6200 34 müne isterseniz eve gidince sayın. Efendim e, o yo, tekerlemeyi kim geliştirdiyse böyle bir tekerleme yapmışlar ama doğru değil. Yani peki Peygamber Efendimiz kaç bin kelimeyle konuşmuş biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? 27.000 kelimeyle konuşmuş. Ümmi Abdullah'ın oğlu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yirmi bin kelimeyle konuşmuş. Cep telefonlarınızı kapattınız değil mi? Yani örnek mi istiyorsun? Al sana işte. Konuşmada da efendim en güzel örneğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onun mübarek hadislerini, sözlerini, sünnetini okusak, anlamaya çalışsak bu yönüyle de Zirveye çıkacağız. Arap dilinin zaten ayrı bir güzelliği var. Zenginliği var. Yani diğer dillerde olmayan bir şey. Efendim biz şimdi bugün 21. asırdaki Müslümanlar olarak seviyemiz bundan ibaret. Ne yapacağız? Efendim 7 yılda, 6 yılda dil öğrenemiyorsa peki 6 yıl boyunca ya da 7 yıl şimdi 7 yılda çocuklarımıza kaç tane efendim fikriyatını geliştirecek Efendim onu ötelere taşıyacak kitap okutuluyor. Hepimiz burada veliyiz, çocuklar olanlar var. Var mı böyle bir program? Yani okutulan, kaç tane kitap okunuyor size? Senede? Herhalde kitap okumayı sevmiyorum. Onun 15 tane okuduşunu belki. Kitap okumayı da sevmiyor yeni nesnimiz, böyle bir şey. Yani okumadan nasıl biz... Efendim gerçeğe ulaşacağız. Okuma şevkeni aşkını veremeden, kınamıyorum ben yani yavrumuzun. başka şeyler bizi efendim, meşgul ettiğinden, o tadı veremediğimize, o lezzet alamadığımıza, kıymetli kardeşlerim bir kere şu altı yıl boyunca, yedi yıl boyunca eğer iyi bir çalışma yapılsa ben çok şeyler elde edeceğimizi düşünüyorum. Yani bir iki tane değil çok rahat öğrenilebilir eğer iyi bir program yapılsa ki bununla ilgili mesela İHA'nın güzel bir projesi var yani SEDAV bünyesinde 5 yıllık, 6 yıllık programda çocukları iki dil öğretiyorlar. İngilizce ve Arapça. Onun haricinde efendim ilahiyatta ve medrese geleneğindeki dersleri veriyorlar. Onun haricinde işte ayda bir, iki <gülüyor> kitap okutuyorlar. Bunların müzakeresi yapılıyor. Ve eğer içi doldurulsa çok daha güzel şeyler elde edilebilir. Biz çocuklarımıza illa birilerini şikayet etmekle, dövünmekle bir yere varamayız. Ne yapacağız? Adam burada bir açık gördük. Bu açığı kendimiz dolduracağız. Yani ayda bir ya da iki tane Çocuklarımıza katkısı olacak. Tamam roman dokusunlar, diğer şeyler dokusunlar ama onları öteye taşıyacak, bir adım daha yukarıya getirecek. Efendim güzel eserler seçmeli, Efendim, işin uzmanlarıyla değerlendirmeli. Diyelim ki bir sene boyunca ayda 12 kitap mı okuyacak? 12 kitabı belirleyip, yani bunu okutmak için de taklamatmamız lazım, avuda mı kalkmamız lazım, efendim para mı vermemiz lazım, başka şeyler mi atamamız lazım, zorlamamız mı gerekiyor, ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Çünkü geriye dönüp baktığında ne büyük şeyler elde ettiğini görecekler. İşte bizim örneğimiz İmam-ı Azam Hazretlerinin hayatına baktığımızda, İmam-ı efendim Gazali e, Hazretlerinin hayatına baktığımızda mübareklerin yazdıklarını hayatlarına böldüğünüzde nasıl sığdırmışlar bu kadar zamana diye hayret ediyoruz. Biz okumakla bunu nasıl biteceğini düşünürken onlar okumuşlar, yazmışlar, tefekkür etmişler, ibadet etmişler, insanların işleriyle ilgilenmişler. Nasıl becerdiler bunu? Nasıl becerdiler sorusunun cevabı Allah bereket vermiş. Siz Allah'a itaat eder. Onun emirlerini yerine getirirseniz Allah zamanı da genişletir. Hayatınızı da bereketlendirir. Ve size unmadığınız yerden rızıklandırır. Şimdi gelelim İmam-ı Şafi Hazretlerinin hayatında kaldığımız yerden devamı. i̇mam Şafii Şafi Hazretlerine sorulmuş. Bir kişi ne zaman alim olur diye. Bir kişi ne zaman alim olur diye sorulduğunda İmam Şafii Hazretleri demiş ki ilmine derin derin bakıp anladığı zaman diğer alimleri tetkik ettiği zaman hangisinin bilip hangisinin bilmediğini bildiği zaman alim olur. Yani ilmi olarak bir derinliğe sahip olacak. Diğer alimlerin efendim yazdıklarına çizdiklerine bakacak. Şöyle at gözü olmayacak. Yani çevrede neler yazılmış Diğer yani alimlerin eserlerinde neler var onlara da bakacak. Ondan sonra hangisini bilip hangisinin bilmediğini işe de bu kadar vakıf olunca diyor. İmam Kazale Hazretleri İhya-yı yazarken birilerini eleştirip birilerini takdir ederken ki neye göre bunu yaptın? O kadar efendim kendini güzel yetiştirmiş ki e, akaitte, efendim e, fıkıhta, kelamda, efendim felsefede, tasavvufta her ilimde öyle zirveye gelmiş ki kendini o kadar güzel dört dörtlük yetiştirmiş ki hangisinin artısı var, hangisinin eksiği var, bunu bilebilecek seviyede. E bugün maalesef yeni neslin e, bir eksiği de biz kendi grubumuzun, meşrebimizin içindeki kitaplara sadece şöyle ucundan, kenarından bakıyoruz. Bütün hakkı ve hakikati bundan ibaret zannediyoruz. Halbuki bizim Efendim bizim coğrafyamızla yazılmış, çizilmiş olan güzel eserlerden haberdar olup onlardan faydalanmamız gerekiyor ki bab Hazretleri böyle diyor. Yani bir kimse ilmine derin bir şekilde vukufiyet sağladığında, diğer ilimleri tetkik ettiğinde hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu bildiği zaman alim olur demiş. Bir hekimin de şöyle bir sözü var. Sen bir hastalık için bir sürü ilaçlardan mürekkep tedavi usulünü tavsiye ediyorsun. Yani birçok ilaçtan bir araya gelen bir reçete sunuyorsun denilmiş. Bu soru, bu sözü söyleyenlere şöyle cevap vermiştir. Gayeye bir ilaç vardırır. Yani tedavi bir ilaçla olur. Eğer o bir ilaca birçok ilacın eklenmesi hastanın hiddetini dindirmeye yarar. Zira te teklik öldürücüdür diyor. Tabii ben bu konuda çok ehil birisi değilim. İçimizde eczacılar falan var. Şimdi bazen bir antibiyotik veriyor. Doktor arkadaşlarımız var. Ama onun yanında efendim vitamin ilaçları da gerekiyor değil mi? Tek başına onu verdiğiniz zaman faydası belki zararı faydasına daha çok olabiliyor bir arada olması gerekiyor. ya da efendim zararlı şeyler bir araya geldiğinde faydalı bir şey ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bununla da İmam Şafii, İmam Gazali Hazretleri işte ilmin nasıl zirveye ulaşabileceğini örneklemiş oluyor. Şafii Hazretlerinin bu ve buna benzer daha nice sözleri vardır ki. Allah marifetinde ve ahiret ilminde ne kadar yüksek rütbelere çıkmış olduğunu ispatlamaktadır. Evet. Yine İmam Şerif Hazretlerinin bir özelliği de muhterem kardeşlerim, ilmi münazaralarda kendini haklı çıkarmak için değil, hakkın ortaya çıkması için hep mücadele etmiş. Peki son dönemde hani takip ettiğinizde gerçi güzel bir örnek değil ama televizyonda televizyona çıkarılmış tartışma programlarındaki hocalarımızın halini istediğiniz mi? Yani hakkın hakikatin ortaya çıkması için mi konuşuyorlar? Yoksa kendi doğruluklarını ispat için mi? Genelde en çok karşılaştığımız nokta bak ilk defa bunu ben söylüyorum. Hatta kitaplara geçip ilk defa bunu ben buldum. Ya senden önce kimler söyledi kim bilir. Yani arkadaşlar işte kitapları. bak neler bulacaksın. Bugünün sıkıntısı bu muhterem kardeşim. Bunu ilk defa ben söylüyorum. Ha geçen bir kitapta yine böyle arastırdım. Bunu diyor ilk defa ben tespit ettim. Bu zamana kadar şu kadar rastladı. kimse bunu fark etmemiş. Tefsirde yazıyor bunu. Yani tefsir kitabında adam. Yani yeryüzünde yüzünde yazılmış bu kadar tefsirler var. Bunu ilk defa ben söylüyorum. İlk defa sen söylüyorsan doğruluğu nereden bilinecek? Tamam sen farklı bir şey söylüyorsun ama doğruluğu ne malum? Ama İmam Şafii Hazretleri hakkın ortaya çıkması için müzakere etmiş. Karı koca ilişkilerine de bakın muhtemel kardeşlerim. Şimdi iki kişi kavga etsinler. Her koca biraz aralar nane nanelensin. Ondan sonra ayıkla pirincin taşınır. Kim haklı? Yani hanımı dinlesen oho, adam bir kaşık suda boğulması lazım. Yani hiç gün yüzü göstermemiş hanımına. Beyi dinliyorsun. Ya bu hanım da ne cadalaz bir şeymiş. Ya kadamana bir gün şöyle bir gün yüzü göstermemiş. Halbuki bu zamana kadar ne kadar güzel günlerimiz geçmiştir. Ama muhterem kardeşlerim, bizim en büyük takıldığımız nokta, iyilikleri çabucak unutuyoruz, bize yapılan iyilikleri. Bize yapılan kötülükleri de yıllar sonra bir pişirip pişirip gündeme getiriyoruz. Diyelim ki evlilik günlerinde kaynana ya da kayınpeder, bir şey söylese de yapmasa ya da bir moral bozacak şey söyleyi verse aradan yirmi yıl geçer senin anan var ya o o çatal ozana ne biliyorsun, değil biliyorsun diye yirmi yıl geçmiş niye peşiriyorsun şimdi bazen böyle hacca umreye gittiğimizde oralarda karşılaşırız karı koca kavgalarına şahit oluruz ben de en çok üzerinde durduğum bir nokta var arkadaş haklı mı olmak istiyorsun mutlu, mutlu mu olmak istiyorsun eğer mutlu olmak istiyorsanız İlkinizde hakkınızdan feragat etmeniz lazım. Eğer haklı olmak istiyorsan hayatın boyunca mutlu olma imkanın yok. Niye? Çünkü sana göre sen haklısın. Yani şöyle empati yapsan, onun yerine kendini koyu versen, becerebilsek bunu. O zaman kimin haklı, kimin haksız olduğunu daha iyi kavrayacağız muhtemelik kardeşim. Yani empati yapmayı beceremiyoruz. Onun yerine kendimizi koyup da onun adına onun gözüyle olaylara bakmayı, bakabilmeyi. Halbuki Müslüman her işinde böyle olmalı. Yani empati yapabilmeyi becermeli ve hakkın ortaya çıkıp efendim ee, hakkın uygulanmasına gayret etmemiz lazım. Bunu becerebilsek Aile hayatındaki problemlerimiz de bitecek. İlmi konularda da ciddi mesafeler alabileceğimizi düşünüyorum. Himayet edilir ki bir gün İmam Şerif Hazretleri şöyle buyurmuştur. İsterdim ki herkes bu ilimden yani fıkıh ilminden menfaat görsün de bana bu menfaatın zerresi daha isabet etmesin. Hiçbir şey bana nispet edilmesin. Mübareğe bakar mısınız? Keşke diyor, yani daha iyiler olsa da bu ilimde, onlar bu işi yapsalardı, ben de efendim başka işlerle meşgul olsaydım ama yani e, sevabı hep birileri alsaydı da bana bir şey kalmasaydı. Keşke bu hizmetleri bizden daha güzel birileri götürseydi de biz de efendim bu işin hizmetçisi olsaydık. Öyle söylüyorum bari. Yani nefsini Efendim e, o benlikten, gururdan, kibirden muhafaza edebilmiş. Dikkatle bakarsan görürsün ki İmam Şafii, ilminden doğacak olan afeti ve ilmi şöhret elde etmek için talep etmenin felaketini nasıl idrak etmiştir? İlmi sadece Allah için talep ettiğine, ilimden gelecek olan şöhrete hiç iltifat etmediğine ve kalbinin benliğin her çeşidinden patladığına şahit olursun. Niye sakınıyor? İnsan ilmi olarak da efendim böyle e, zirveye ulaştığında bu defa şefret olacak. Frenci alim var ya, maşallah. Ondan sonra zaten hani şey uçmaz, mürid uçurur derler ya biraz böyle efendim e, ilmi olarak eserleriniz çok e, e, okunsun. Efendim sizi böyle birkaç toplantıya davet etsinler. Ondan sonra işte e, Allah muhafaza. Biraz böyle alkış, biraz efendim hürmet biraz e, önünde insanlar böyle aman efendim, yaman efendim demeye başladığımı sıkıntı olayım ama Şafii Hazretleri de bundan dolayı yani ilmin afetinden, şöhretinden dolayı e, buna efendim yöneldiğini ifade ediyor. Yine İmam Şafii Hazretleri şöyle buyurmuş. Kimle konuştuysam ilmi münazaralarda muvaffak olmasını doğru yolda gitmesini ve Allah'tan yardım görmesini, Allah'ın siyaneti altında olmasını niyaz ettim. Kimle ilmi bir münazara yapmış isem, allah Teala'nın onun diliyle mi, yoksa benim dilimle mi hakkı ishal edeceğini, bir an bile kendime mevzu edilmek. Yani alimlerle böyle bir araya geldiğimizde, tartıştığımızda, yani hakkın kimin diliyle ortaya çıkacağını bir defa düşünmedim diyor. Önemli olan o hakkın, hakikatin ortaya konulması. Hatta münasarada bulunduğum kardeşlerimin muvaffak olmasını çok istemişimdir, diyor İmam Şafii Hazretleri. Yani bu hakikat belli olması şart değil. Yer kardeşlerimiz de olsa bugün ne kadar da çok ihtiyacımız var. Düşünün ki Türkiye'de efendim önde olan hocalarımız, büyüklerimiz böyle bir araya gelmişler. Efendim ümmetin meselelerini değerlendiriyorlar. Şimdi güncel olarak işte taze meselesi var. Efendim İsrail ile ilişkiler var. Efendim diğer tarafta Irak'taki, Afganistan'daki, Yemen'deki Müslüman kardeşlerimize yapılan zulümler var. Bütün alimler bir araya gelmişler. bunları müzakere ediyorlar. Biz Efendim bunları nasıl tedavi edebiliriz? Ümmetin yetimlerini nasıl doyurabiliriz? Hastalarına nasıl şifa efendim verebiliriz? Ya da ümmetin bu dağınıklığını nasıl giderebiliriz diye birlikte istişare yapıyorlar. İstişare neticesinde aldıkları kararları efendim birlikte uyguluyorlar. Diyorlar ki efendim sizin grup yetimlerle, öksüzlerle efendim maddi işleriyle uğraşsın. Efendim siz İlmi konularda efendim daha başarılısınız. Siz de bu işi götürün. Efendim sizin grupta ticari konularda baya mahir. Siz de bu işin ticari boyutunu organize edin. Efendim siz sağlık boyutuyla bu işin ilgilenin. Oho böyle efendim Müslümanlar kendi aralarında siz bu işin siyasi boyutuyla ilgilenin filan diye kararlar almışlar. Şimdi şey yapıyoruz. Efendim ne yapıyoruz? Empati deniyor. Ee, hay hayal kuruyoruz güzel şeyleri. Şimdi böyle bir Müslümanlar şura oluşturmuşlar, alimler bir araya gelmişler, kendi aralarında görev taksim yapmışlar gruplarına herkes <gülüyor> bir hayır kuruluşuna benim olsun diye değil de bu işi en güzel kim yaparsa onlara verelim diye böyle bir görev taksimi yapılmış. Ne olur muhterem Yer Yeryüzünde bir tane aç kalır mı? Efendim bu ümmetin yaşadığı sıkıntılar yaşanır mı? Ya da Müslümanlara zulmedilir mi? Hala bak okullarımızda efendim bugün bir kardeşimiz aradı. Diyarbakır'da bir çocuk ilköğretim okuluna başörtülü gitti diye efendim e, çocuğa sıkıştırmışlar. Babası efendim direttince yahu benim temel hakkımdır. Çocuğun efendim başı kapalı gidecek filan. Siyasiler araya girmişler, sıkıştırmışlar filan. Bu defa babası direttince... Efendim, babasının çalıştığı iş yerine baskı yapıyorlar, o zatı iş yerinden attırıyorlar. Allah Allah, Allah Allah. Yani Türkiye'de hala biz bunlarla uğraşıyoruz, kendi içimizde bunları çözememiz. Neden? Sahip çıkamıyoruz, yani herkes ya benim tuzum kuru, benim işim iyi yani niye versin canım ne olacak? Yani çocuktur zaten, baş açılsa ne olur? E tamam baş açılırsa, şimdi çocuk, e, yarın büyüğüne nasıl tattıracaksın? Aha çeşikene eğilir. Ya ben Müslümanım. E sen benim işte yani benim vergilerimle benim şeyimle sen bu işlerin başındasın. Niye efendim benim ihtiyaçlarımı gidermiyorsun? Değil mi? Ama bunlarla uğraşıyoruz. Yani maalesef muhterem kardeşlerim, geçen gün Şehathullah işte Rahman dilkaka abiyle Bodrum'a gittik. Yatağa da efendim şeye e, neydi o, Fethiye'ye gittik. Yani iki, iki buçuk saat boyunca insanlar böyle maşallah çok hoşuma gitti. Bodrum gibi bir yerde salon lebalep hınca hınç doldu. Efendim, salon almadı, ara boşluklar filan insanlar böyle yığıldı. Efendim, e, iki buçuk saat boyunca pür dikkat. insanlar dinliyor. Hatta bir tane sonradan Müslüman olmuş. Yaşlı bir e, Amerikan vatandaşı efendim birisi de gelmiş. Ya ibadetin ne anlama geldiğini, bu yatıp kalkmanın bir türlü anlayamıyordum. Bugün anlattım ki muhteşem bir şeymiş den. Adam hayretlerine di di diye getiriyor. Bizim oradaki gazeteci cımbızla çekiyor birkaç cümleyi. Başını sorunu atarak. Ondan sonra dinipak dedi ki Efendim kadınları çok yiyip Efendim kilo alarak hocalarınızın gözünden düşmeyin Efendim öğle yemeğini kaldırın Parasıyla tasarruf yapın efendim Hayır hasenat yapın diye, diye tavsiyelerinde bulundu Kadınları çok kızdıracak bir haber Ya Allah hayrını vermesi için Yok adam bir buçuk saat boyunca Konuştu Bir buçuk saatlik konuşmanın Bir buçuk cümlesini alıyor Ondan sonra Hadi bakalım ee, bunu haber yapıyor, ortalığı yaygın veriyor. Hem yani biz bunlarla buleştirecek zamanımız yok, bizim, efendim bize muhtaç olan insanların elinden tutmaya gayret etmemiz gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim, yine durumda ya da Fethiye'de anlattılar. Yani oralara gelen işte belli bir miktarda karşılıklı şeyler neticesinde yerleşen yabancılar var. Yabancı köyleri var, Şeyde işte Fethiye taraflarında vesaire. Ee, orada adamcağız bir tanesi Efendim vezana hayran oluyor geliyor Efendim ee, ahir öbüründe hoca efendiyi çağırmış Ben vefatına Müslüman olmak için ne yapmak gerekiyor sizi dininize girmek için çok kolay diyor yani La ilahe illallah Muhammedu Resulullah desen şey alırsın kimliği alırsın Ondan sonra diğerlerini içine doldurmak kolay bir Adam tamam diyor ben Müslüman olacağım diyor kelime şahadeti getirmiş, adam rahatsızlanmış. Vasiyet ediyor yakındakilerine, beni sakın ha Hristiyan mezarlığına götürmeyin. Beni Müslümanların mezarına gömün ve Müslüman olarak ne yapılması gerekiyorsa bana onu yapın diyor. Ben bu Müslümanlığı çok sevdim diyor. E bu adama bizim ulaşmamız gerekiyor. Kardeş. Nasıl ulaşacağız? Bak şu ilgiye sohbetleri, Allah razı olsun kardeşlerimiz vesile oldular. Şu anda Türkiye genelinde, yanlış hatırlamıyorsam 25 ya da 27 il merkezinde yerel radyo ve bazı televizyonlarda yayınlanıyor. Şu anda tarz çalışmayla. Ama elhamdülillah o bölgelerdeki yayınlanan radyolarda öyle güzel geri, geri dönüşümler başlamış ki çok sevindiriyor. Basit bir şey yapıyorsunuz. Efendim nice insanların hayrına vesile bir Keşke, geçen gün onu da konuştuk bazı arkadaşlarla. Şu çalışma canlı yayında internet üzerinden verilebilse birçok kimseye daha olur. Yahu kıymetli kardeşim bir cümleye bile ihtiyaç. Geçen akşam paylaştım. Sakarya, efendim Karapürkçe'ye gittik. Daha İstanbul'a dönmedi. Kocalarımızla beraber yolda geliyoruz. Bir hanım kardeşin telefonda ağlıyor. Ne oldu bacım? Hocam Allah razı olsun ben uzun zamandır ya bu namazsızlık hastalığına yakalanmıştım. Kimseye derdim şu da diyemiyorum. Çünkü ben tesettürlü, efendim Kur'an öğretmeye çalışan bir kardeşinizim. Ama namazda bir adam bağdaşmadı. Yani çok zor geliyor. Ama sizin anlattıklarınız bu gece beni öyle etkiledi, öyle etkiledi ki ağlayarak geldim hemen. Ve gelir gelmez namaz kıl, namazımı kıldım bismillah dedim efendim çünkü erteleyince biliyorum yapamayacağım diye. Ondan sonra kitabınızın da başında telefonunuzu buldum, Siz arıyorum Allah razı olsun sizden. Bak kendi çimise de var öyle yani belki tesettürlü, belki sakallı, belki efendim hafızlık yapmış ama bir şekilde bağ kopmuş. Neden? Çünkü bu tür meclislerden nimetlenememiş, gıdalanamamış. O kadar bombardıman var ki mutlaka kardeşlerim. Gözümüzde baktığımız her şey Rabbimizi unutturacak şekilde planlanmış. Hatta sadece bilincimize değil bilinçaltımıza bile adamlar hedef almışlar. Karikatürlere bakın. Efendim bazı filmlerin görünmeyen kısmındaki şeylere bakın. Bilinçaltımıza hedef alıyor. Bilinçaltını bu insanların nasıl işgal edebiliriz diye adamlar bunun çalışmasını yapıyor. Bizim de Rabbimizin efendim, bize verdiklerini biz de insanlara vermek için elimizdeki imkanları, şartları zorlayıp çalışacağız. Biz bu dünyaya yiyip içip eğlenmek, evlenmek için gelmedik kıymetli kardeşler. Bizler Allah'ın yeryüzündeki halifeleriyiz. Onun adına işler yapacağız. Yeryüzünde bir tane dinsiz insan kalmasın diye gayret edeceğiz. Hepimizin yapabileceği şey var. Hepimizin yapabileceği çok şeyler var muhterem kardeşim. İnsan gezik gördükçe ufka açılıyor. Hatta imkan olsa da şöyle yurt dışlarına filan gidebilsek, Afrika'ya gidebilsek. Yani bir kardeşimizin bir halini anlattılar. oldu. yani Afrika'ya bir ziyaret için senelik tatilimi burada geçireceğim diye gidiyor. Yani ne işler başarmış adam? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerime var. Gezin, görün, sizden önceki ümmetlerin başına neler gelmiş bir bakın diyor. Kimler geldi geçti Hazreti Adem'den bu Nice zenginler vardı, nice efendim Firavunlar vardı, Nemrutlar vardı. Hala da var günümüzde onların temsilcileri. Biz kimin tarafındayız, kimin yanındayız ve ne yapmak ise Şu kısacık ömrümüzü en güzel şekilde değerlendirirsek Allah hiçbir şeyi zayi etmeyecek. Yaptıklarımızın karşılığını bulacağız. Zerre miktarı hayrınla zerre miktarı şerrınla karşılığını bulacağız. Hocam ben ne yapabilirim? Çok şey yapabilirsin. Musa İbni Ümey, Medine'ye giderken sordum Allah Resulü'nün ya Resulallah, beni kime gönderiyorsun oraya dedi mi? Bir delikanlıydı. Annesi, babası kovulmuştu, evlatlıktan reddetmişti. Dünyanın, o bölgenin en zengininin evladıyken en fakiri durumuna gelmişti. Allah Resulü görev verince arkasına dönüp bakmadı. Kovuldu. Gitti, kapıları çaldı. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah'a davet etti, kovuldu. Bunlar kolu ya, bunlardan adam, bunlardan adam çıkmaz diye dönmedi. Ya biz bazen öyle, ya Ahmet Hoca niye benim evime ziyarete gelmedi? Yalnız arkadaş da Ya Bugün gelmeli değil miydi? Tamam geleyim, seni de ziyaret edeyim. Benim de hoşuma gidiyor ziyaret etmek, kardeşlerimle buluşmak, kucaklaşmak ama öbür tarafta 500 kişi, 1000 kişi bekliyor konuşunca, anlatınca. Ne kadar güzel şeyler hocam. Bak dün Rize'deydik muhterem kardeşlerim. Gündüz öğrencilere, akşam arada halka programı yaptık. Yani muhteşem bir şey. Yani bu kadar kalabalık, bu kadar ilgi ve alaka. Yani Allah bizi nimetiyle imtihan ediyor diye düşünüyorum. Bu kadar salon dolusu insanlar Allah gönderiyor. Ey kullarım bak ben size bir salon dolusu muhatap gönderdim. Hadi siz de benim size verdiklerimi anlatın bu insanlara da davet edin de Müslüman olsunlar. Müslümanlıklarını güzel bir şekilde yaşasınlar. Bak ben size bu görevle görevlendirdim diye Allah bu imkanları veriyor. Muhterem kardeşlerim bazen düşünüyorum da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o panayırlardaki kapı kapı dolaşır çadır çadır gidip de bir tane muhatap aradığını düşünüyorum. Ya o taiften taşlandıklarını bazen bize bir söz söyleseler hemen kocunuyoruz. Hacı ve İsaade Konya'lı, büyük zatlarda. O mübarek efendim İmam Hatip okullarını böyle e, çalışıp gayret edip e, hem inşaatında hem talebe bulmada gayret edince e, münafık tipli insanlar sataşmışlar Hacı ve İsaade'nin etrafındakileri. Bunlar var ya bunlar, paraları topluyorlar, ondan sonra ne yaptıkları belli değil, fitne veriyorlar. İşte bugün Deniz Feneri'ne yaptıkları gibi, bir neye yaptıkları gibi efendim fitne veriyor. Amaç ne? Çamur at. Tutmasa izin kalır. Hacı ve İsa'di Efendi'nin etrafındakiler gelmişler Koca Efendi'ye. Efendim bu iş bize göre değil. Yahu gece gündüz durmadan evladımızdan, ailemizden ferakat ederek biz çırpınıyoruz. Efendim bak bir de bunlar yaptıklarını bizimle ilgili ileri geri konuşuyorlar. Mübarek diyor ki siz kimin için yapıyordunuz bunları? İnsanlar bilsin, insanlar takdir etsin diye mi yapıyordunuz? Eğer bunun için yapıyorsanız hadi gidin ne işiniz varsa görün. Ama Allah için yapıyorsanız niye aldırıyorsunuz buna? Ben bir insanın yetişmesi için bin münafın kahrını çekmeye razıyım diyor. Bakar mısınız? Bir insanı yetiştirmek için bin tane münafın kahrını çekmeye razıyım diyor var mı? böyle babayitler laf söyleseler bize bir çamur atsalar efendim ne kadar dayanabiliriz? Allah muhafaza birisi efendim bizimle ilgili bir çamur atsa. Merak ediyorum kaç kişi kalır şu mecliste bulunanlardan. 28 Şubat döneminde yine böyle bir efendim seminer halkamıza bir gün teftişe geldiler. Hani biraz da gözdağı vermek adına o malum dönemde 5 araç Efendim bütün resmi erkan geldi teftiş etti bizi. O zaman da böyle kalabalık gruplar oluyordu böyle olduğu gibi. Ertesi hafta baktık ki bizim grubun yarısı kaybolmuş, buharlaşmış. Nereye gitti bu beyefendiler hem de bana en çok gaz verenleri bravo hocam, yaşa hocam ne güzel konuşuyorsun diyenler yok. Nereye gittiler? Bir arkadaş çağırmış. Ya gidelim bak Ahmet hocanın sohbeti var. Efendim işte ya, Yok demiş. <gülüyor> yani oraya baskın yaptılar başımıza iş gelir. Böyle Müslümanlık. Batsalar <gülüyor> bile, kesteler bile İslam'ın bir emri için bin başım olsa vermeye hazırım <gülüyor> diye büyüklerimiz var. Elhamdülillah. Bunu göze aldığımız zaman kıymetli kardeşlerim ne mutlu bize. Ölürsek bu yolda şehit oluruz. Kalırsak gazi oluruz. Ne kadar güzel bir şeref ve nimet. Geçen gün sordum toplantıda ölmeyecek, ölüme engel olabilecek var mı içinizde? diye sorduğumda herkese tutup hocam kim ölümle geçebilir? Arkadan kuvvetli bir ses var dedi. Bir baktım Abdurrahman Dilipak abi. Allah Allah. Abi Ölme çareyi nerede buldun dedim. Ahmet Hoca dedi sen bilmiyor musun şehitler ölmez. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin demiyor mu Allah Teala? Ben dua ediyorum, dua istiyorum kardeşlerimden. Allah beni şehit yapsın ve ve o ölümsüzlerde neylesin diye dua ediyorum. Dedim. Allah Şehit olmayı ister de bir mümin vefat ederse, yatağında bile ölse şehit olarak gider diyor Peygamber Efendimiz. allah Teala inşallah bizlere de faydalı ilimler nasip etsin. Hayırlı evlat yetiştirmeyi nasip etsin. Nice nice güzel kardeşler yetiştirerek, güzel eserler bırakarak, sadakayı cariyeler bırakarak, göçmeyi nasip bu Muhtemelen kardeşlerim elhamdülillah bugünün imkanları gelişti. Nice Allah bizlere imkanlar verdi. Bazen düşünüyorum da, yani Allah bazı peygamberlerine bir kardeş vermiş. Bir avuç grup vermiş. İnanın Allah'ın o dönemindeki en büyük temsilcisi peygamberi, efendim ile desteklenmiş bir kuluna bir kişi iman ne büyük nimete sahibiz Elhamdülillah. Allah bizden önceki ümmetlerin peygamberlerle vermediği nimeti bize vermiş. Bak sizin gibi nice güzel kardeşler bizlere bahşeylemiş. Aynı damaya gönül veren, Kur'an'a ve sünnete hizmet etmeye çalışan ne güzel bir topluluk vermiş Allah bize. Bu nimetin şükrünü eda etmemiz lazım. Hayatımızı muhterem kardeşlerim e, parçalara ayırıp Rabbimizin rızasını kazanmanın planını, programını yapalım. Lütfen hepimiz haftada bir gün, bak ben bunu yapamıyorum. Benim bıraktığım eksikliği lütfen siz tamamlayın. Birbirinizi ziyarete gidin, adreslerinizi. Haftada bir gününüz ziyaret gününüz olsun. Kardeşler birbirinizi ziyaret edin. Bir gününüzü de becerebiliyorsanız, akrabalarınız varsa onlarla bir araya gelin, birkaç şeyler okuyun. Öbür taraftan kıymetli kardeşlerim. Boşta kalan zamanlarınız özellikle hanım kardeşlerimden rica ediyorum. Kendilerini yetiştirecek bir faaliyet içinde bulunsunlar. Efendim eğer Kur'anla ilgili problemleri varsa Kur'an'ı efendim en güzel şekilde okuyabilecek kıraatiyle, tecvidiyle ile bunu tamamlasınlar. Eğer bu konuda iyilerse, kendilerini yetiştirecek ekstra bir başka çalışmanın içine katılsınlar. Efendim bir ilmu i hal yapsınlar, bir akayi dersi yapsınlar. Tamam bu yönde de hocam bir şeyler yapıyoruz güzel. Onun haricinde el becerilerini geliştirecek bir etkinliğe katılsınlar. E şimdi elhamdülillah belediyelerin falan bu yönde güzel kursları var. Mesela İsmek'te böyle bir kursa katılsalar bir sene dikiş takış kursuna gitseler. Efendim kendilerini meşgul ederler, hayırlı işlevesiyle olurlar. Yani kendi nefislerini hayırla meşgul etmiş olurlar. Onun haricinde Allah zaman vermiş. Ümmetin şimdi şuradaki yapacağımız çalışmalara nasıl katkıda bulunabiliriz? Gelmesini yapabiliriz, Efendim, başka hayır işlerim yapabiliriz. Onunla ilgili bir şeyler düşünmemiz lazım. Çocuklarımızla ilgili bir araya gelip nasıl bir etkinlik yapabiliriz? Düşünmemiz lazım. Yani elhamdülillah yapabilecek Allah bu kadar imkan vermiş, bunu geliştirelim. Erkek kardeşlerim de öyle. Yani haftanın bir gününü ziyaret ayırdınız. Bir gecesini işte kendi özel gruplarınızda Kur'an okuyarak, hadis okuyarak, tefsir okuyarak vesaire değerlendirmeye çalışın. Eğer haftanın beş gününü, altı gününü televizyonun karşısında geçirip de kendimizi hayatımızı heba ediyorsak yazık bize. Çünkü bunun da hesabımız olacak. allah Teala Hazretleri. Mahallemizde açta açıkta birisi varsa ondan biz sorumluyuz öyle değil mi? Okuyamayan bir kardeşimiz varsa biz sorumluyuz. E, efendim ihtiyaçtan artan kalan bir kısmını efendim hepimizin mesela böyle burs verdiği, efendim elinden tuttuğu bir yetim olsun, bir okuttuğu öğrencisi olsun. Yani biraz böyle bir öğün kısıversek nice şeyler çıkıyor. Hele şu hayatımızı mahveden sigara var ya Allah o sigara parasıyla neler yapılmaz. Tam kardeşlerime söylüyorum. Helalinin hesabı, haramının azabı vardır diyor. Sigaranın helal olduğunu söyleyebilen bir tane hocamız var mı? Bana söyleyin Allah aşkına. Ülkemizde yani ilmine, irfanına, takvasına güvendiğimiz bir tane hocamız sigara içmek helaldir diyebiliyor mu? Diyemiyor. Peki siz nerede ne aldınız bu fetvayı da içiyorsunuz? Aşağıda anlattığım şey, hocam secde etmemiş ya. Anlattım, şey. Kıymetli kardeşlerim, bir sigara parasını şu vakfa, derneğe, efendim hizmete ayırsak, ne kadar içiyorsun ayda, ne kadar masraf yapıyor şu Hadi ver bakalım buraya ayda, kullanalım. Ben yani kendime istemiyorum. Sen Ahmet Hoca'ya verin demiyorum. Yani vakfa, derneğe, bir talebeye, efendim bir yetime verin hadi bakalım. Ben ey nefsim nefsim sana uydum içiyorum bunu. Bu kadarını buraya veriyorum de bakalım. Allah-u Hazretleri, i̇mam Şafii Hazretleri gibi hakkın, hakikatin ortaya çıkması için mücadele eden, gayret edenlerden iyilesin bizler. Muhtemelen kardeşlerimiz son olarak biraz vakit ilerledi ama... Ahmet bin Hanber Hazretleri diyor ki, 40 seneden beri her kırdığım namazda İmam Şafi Hazretleri'ne dua ediyorum diyor. Yine İmam Ahmet bin Hanber Rahimallah, Şafi Hazretleri'ne dualarında çokça andığı için, oğlu demiş ki Şafi nasıl bir kimseydi ki sen ona bu kadar dua ediyorsun? Sorunca İmam Hanber oğluna şu cevabı vermiş. Ey oğlum, Şafi'i dünya için bir güneş ve insanlar için de bir afiyet kaynağı idi. Diğer bir otorite olan alim zat, 40 sene diğer otorite olan alim zata dua ediyor. Bakar mısınız? Bugün bu mezhep için, bu mezhepler içinde aynı zerafet, aynı güzellik mevcut mu kıymetli kardeşlerim? Başka? Devrimizdeki alimlerin Şafii ve Hanbelin, İmam Hanbel'in halefi olup olmadığına işte bu güzellik bakalım yani o yolu devam ettirenler aynı güzelliği devam ettirebiliyor. Gene İmam Muhammed eline kalem, kalem alan herkesin boynunda mutlaka Şafii Hazretlerinin minneti vardır buyurmuş. Yine bir başka alim da Yahya bin Said el-Kattan da şöyle demiş. 5 seneden beri her kıldığım namazda mutlaka Şafii Hazretlerine dua ederim. Zira Allah vazimiş Şafii Hazretlerine ilim kapısını açmış ve o zatı fütü ilminde muvaffak bir insan kılmıştır. Neden dua ediyorlar? Allah Teala bu zatlara efendim ilim penceresini açmış, insanların hayrına böyle güzel efendim meseleler ortaya koymuşlar, insanlar yetiştirmişler diye dua ediyor. Bizim buradan çıkaracağımız edep ne? Muhterem kardeşlerim, günümüzde yaşayan büyüklerimize, hocalarımıza, meşrebi ne olursa olsun, mezhebine ne olursa olsun biz de dua edeceğiz. Büyüklerin gıybetini değil, onların hayır duasını isteyeceğiz. Ya Rabbi, onlara verdiğin güzellikleri bizlere de bahşeyle. Onlara da hakkı hak olarak görüp, o yolda yürümelerini nasip eyle, önlerine aç ki de biz de inşallah bu büyüklerden aldığımız hedefle büyüklerimize dua edelim. Biz efendim gıybet ederek, onların kuyusunu kazarak kendi çukurumuzu, ateşimizi sırtlanmayalım diyor. Bugünkü sohbetimize de burada son veriyoruz inşallah. Fatiha-i Şerife, nal